Teknoloji şirketlerinde İslami iş ahlakı, teknoloji, iş dünyasında devrim oluşturan hızla büyüyen bir sektör haline gelmiştir. Ancak bu büyüme, iş ahlakı ve değerler açısından çeşitli sorumlulukları da beraberinde getirmektedir. Teknoloji şirketleri, hem çalışanlarına hem de topluma karşı adil, şeffaf ve etik bir şekilde hareket etmekle yükümlüdür. İslam'ın iş ahlakına dair sunduğu evrensel ilkeler, bu alanda rehberlik edecek güçlü bir temeldir. İslam'da iş ahlakı prensipleri, İslam, iş hayatında dürüstlük, adalet, sorumluluk ve ihsan gibi temel değerleri vurgular. Kur'an ve sünnet, çalışan-cişveren ilişkilerinden ticari faaliyetlere kadar, her alanda adil ve ahlaki bir düzeni teşvik eder. Allah adaleti, iyilik yapmayı ve akrabaya yardım etmeyi emreder. Nahr 90 Bu ilkeler, Teknoloji sektöründeki şirketler içinde geçerlidir ve sürdürülebilir, etik bir iş modeli oluşturmanın anahtarıdır. Teknoloji şirketlerinde İslam'a uygun iş ahlakı. Teknoloji şirketleri, ürün ve hizmetlerini sunarken dürüst olmalı ve tüketicileri yanıltıcı bilgi vermekten kaçınmalıdır. İslam, ticarette dürüstlüğü şart koşar. Tartıda ve ölçekte hile yapmayın. Rahman, 9. İslam, işçilerin haklarını korumayı önemser. Çalışanlara adil ücret ödenmeli, çalışma şartları insan onuruna uygun olmalıdır. Çalışanın ücretini, alın teri kurumadan veriniz. İbn Mace, ticaret, 7. İslam, ırk, dil, din veya cinsiyet fark etmeksizin herkese adil davranmayı emreder. Şirket içindeki terfi, maaş ve diğer imkanlar ayrımcılık gözetmeden adil bir şekilde dağıtılmalıdır. Teknoloji şirketleri, topluma karşı sorumluluklarını unutmamalıdır. Çevre dostu uygulamaları benimsemek, hayır işlerine katkıda bulunmak ve toplumsal fayda sağlayan projeler geliştirmek, İslam'ın teşvik ettiği davranışlardır. Müşteri bilgilerinin korunması, İslami iş ahlakının bir parçasıdır. Verilerin kötüye kullanılması veya yetkisiz paylaşımı, büyük bir günah olarak kabul edilir. Bir kimse, Müslüman kardeşinin ayıbını örterse, Allah da kıyamet günü onun ayıplarını örter. Müslim, bir 72. İslami iş ahlakı ile öne çıkan örnek uygulamalar. İslami finans teknolojileri, finansal teknoloji şirketleri, faizsiz bankacılık ve zekat uygulamalarını teşvik eden dijital platformlar geliştirebilir. Helal sertifikalı ürünler ve hizmetler, gıda teknolojisi veya e-ticaret alanında faaliyet gösteren şirketler, helal sertifikalı ürünlerin takibini kolaylaştıran uygulamalar sunabilir. Eğitim ve inovasyon projeleri, şirketler. Gençlerin eğitimine destek vererek, gelecekte sadakacı kariye olabilecek projelere imza atabilirler. Genç Müslüman girişimcilere tavsiyeler Amaç belirleyin, şirketinizi sadece kazanç elde etmek için değil, topluma fayda sağlamak ve Allah'ın rızasını kazanmak için yönetin. Ekip çalışmasına önem verin, çalışanlarınız arasında dayanışmayı teşvik edin ve onların gelişimine katkıda bulunun. Faydalı teknolojiler geliştirin, İslam ahlakına uygun projelerle insanlığa fayda sağlayın. Teknoloji şirketleri İslam'ın iş ahlaki ilkelerini benimseyerek, hem başarılı, hem de topluma faydalı bir iş modeli oluşturabilirler. Adalet, dürüstlük ve sosyal sorumluluk gibi değerler, bu şirketlerin yalnızca maddi kazanç elde etmesini değil, aynı zamanda manevi anlamda da değer kazanmasını sağlar. Müslüman girişimciler ve yöneticiler, İslami iş ahlakını şirket kültürlerine entegre ederek, hem bu dünyada hem de ahirette kazananlardan olabilirler.